Efendim bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Hasan Buduroğlu, Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, merhabalar. Hoş Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hasan hoş geldin. Merhaba Nuray. Evet, e, bir, e, 2003 yılında kaybettiğimiz Aykut Barka hocamızın seneyi devriyesi. 1 Şubat tarihinde evet. onu anmak için ses kaydından böyle bir 3 dakikalık kaydımız var. Öncelikle onu dinleteceğiz dinleyicilerimize. Evet. Bu noktadan sonra zaten iş mühendislerin elinde. Yani bu riskin İstanbul'daki riskin belirlenmesi konusu, söz konusu. E tabi bunun yanı sıra bu sadece bu risk belirlenip ortada bir ne bileyim bir rapor veya da CD şeklinde kalmaması gerekiyor raflarda duran. Bu riskin azaltılması için çalışma yapılması gerekiyor. iki senedir de devamlı söylediğim yani bu konuda bazı yeni hukuksal düzenlemeler getiriyor. Kaynak bulmak gerekiyor. Bütün bunları oturup tartışacak bir ortam yaratmak veya bu işi birilerinin sahiplenmesi gerekiyor. E, bu aşamalarda henüz mesafe kaydedilmemiş durumda. Bu toplantılarda e, Mustafa Erdik ve Nuray Aydınoğlu ile birlikte e, bu tehlikenin detaylarını ve e, İstanbul'daki e, riskin e, büyüklüğünü e, milletvekillerine izah etmeye çalıştık. Yani bu işin ciddi bir iş olduğunu e, böyle bir deprem meydana geldiğinde de e, Türkiye ekonomisinin veyahut da Türkiye'nin önemli kayıplara uğrayacağını ortaya koyduk. Hem bu ekonomik can kaybı açısından hem ekonomik kayıp açısından. İkinci toplantıda gene benzer sayıda milletvekili katıldı. Fakat ikinci toplantının da ortaya çıkan iki tane önemli tartışma vardı. Bunlardan bir tanesi en önemlisi millet meclisinde bu konuda bir komisyon kurulmasına karar verildi. Ve oradaki partilerin, katılan partilerin temsilcileri e, belirlendi. Eksik kalanları da belirlenip en kısa zamanda e, bir araya gelinmesi e, kararlaştırıldı. Ancak iki ay geçmesine rağmen, iki aydan fazla bir zaman geçmesine rağmen henüz biz bunu yapamadık. İşte yeni yıldan sonra e, ilk e, yapacağımız şeylerden, toplantılardan bir tanesi bu komisyonla toplanıp ee, ne gibi hukuksal düzenlemeler getirilebilir? Belki İstanbul için ayrı bir yasa çıkartılabilir. Ee, kaynak nasıl bulunabilir? Yeni fonlar nasıl oluşturulabilir? Kasım ayında Kasım ve Aralık ayı özellikle Aralık ayı işte bayram Ramazan işte bir de bu savaşın devreye girmesi artı ekonomik kriz e, yani millet meclisini veya e, hükümeti epey oyaladı. E, bu e, gündemi bir türlü ee, tekrar eski e, bu yani ben sürekli deprem gündemde kalsın derken e, demedim herkesin morali bozulsun o, o şekilde e, düşünmüyorum da ama e, tamamen unutulması da son derece yanlış özellikle yani halkın unutması bir, bir derece de e, bu konuda mesuliyeti olan yürütücülerin unutmaması gerekiyor o, o açıdan. Yani bir an önce de tekrar bu deprem gündemini e, yakalan gündeminin yakalanması yürütücüler arasında hiç olmazsa e, önemli. O, o açıdan belki Ocak ayında e, yeniden bir araya gelme söz konusu olabilir. E, deprem stratejisi raporu konusunda biz e, mahcup durumdayız. Bir türlü o rapor bitmedi. Yeni yılın Hatta Ocak ayının ilk iki haftası içinde yapmamız gereken veya artık e, ne bileyim benim şahsen e, söylemeye utandığım yani bu raporun bir, bir an önce bitirilip e, bakanlar kuruluna veyahut da başbakanlığa verilip e, ondan sonra da onun peşinde e, e, e, durmak ve e, oradaki kısa ve uzun vadede yapılacak işleri hem bakanlık çerçevesinde bayındırlık bakanlığı çerçevesinde hem başbakanlık çerçevesinde e, yaptırmak için elimizden geleni yaptık. Evet Aykut Barka hocamızın 25 Aralık 2002 tarihinde evinde hasta yatağındayken... E, yılın son programı olarak altın saatlerden telefonla bağlandık kendisine ve e, 2002 yılına ilişkin. ...ve deprem çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerini aldık. O e, programın e, belli bölümlerini e, birleştirerek... ...üç dakikalık bir e, kayıt dinlettik. Çok teşekkür ederiz. Yani çok duygulandım evet. Aykut'un sesini. Ee, Allah rahmet etsin. Ee, hakikaten müstesna bir insandı. Yani Çok duygulandım o şey abınca sesini duyunca. Ee, benim de adım geçti ilginç bir şey ha. tabii o aklımdan geçmiş Aykut e, bayağı büyük çabalar gösterip işte o 2002 yılıydı galiba 2002 İstanbul yılı. milletvekillerini yani büyük büyük çoğunluğun hepsi değil Sebeli tabii yani sayıyı tam hatırlamıyorum artı işte o zamanki İstanbul valisi e, belediye başkanı yoktu galiba ama ilçe belediye, belediye başkanı ilçe, yoktu o ilçe toplantıda belediye belediye bende var ha, siz vardı hatırlıyorum evet. Ben de evet. yardımcısı olarak evet, evet, vardı. Evet, evet, siz vardınız. <gülüyor> yani aslında ne kadar iyi bir çabaydı ve e, e, e, yani tabi e, çok muazzam bir sonucu falan belki çıkmadı ama yine de e, işte önemli oldu. Evet. Politik acılara yani daha sonra daha çok çalışmalar yapıldı hiç şüphesiz yani ama bu ilk çabalardan biriydi yani yani şeyin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuya eğilmesini sağlama amaçlı onları işte Aykut'un rahmetli söylediği gibi bilgilendirmeye çalıştık. İşte İstanbul'da deprem tehlikesi nedir, deprem riski nedir nedir, işte yapılarımızın durumu, ben yine hatırlıyorum işte nasıl projeleri nasıl yapıyoruz, nerede de, yapı denetimiyle ilgili sıkıntılar bugün bile devam eden şeyler. işte. Çok yararlı olduğunu hatırlıyorum. Tarabyo otelinde yapmıştık. Evet. Ee, evet. Aykut müstesna e, bir adamdı. Yani ne kadar büyük bir kayıp öyle bir insanı işte e, kaybetmiş olmamız gerçekten e, onun sonuçlarını bilmiyoruz. Aykut e, sağ olsaydı dünyamız biraz daha farklı olurdu yani. Ben yani ondan hiç şüphem yok. Evet, ben de aynı düşüncedeyim. Yani Aykut'un kaybı hakikaten. Özellikle yer bilimleri açısından çok çok önemliydi. Yani yer bilimlerinde gerçek mekaniği birleştirip yaptığı çalışmalarla bir ilk kişiydi. Yani yer bilimleri çoğu zaman görsel de yapılabiliyor. Onun yaptığı çalışmalar gerçekten bilimsel baza oturan çalışmalardı. Evet, evet, yani maalesef ve Aykut, acı yani bir kayıptır. Onun, Kuzey Türkiye Anadolu evet. fay hattını çok iyi bilen, bütün dünyada yayınlarıyla Klamayı tanınan, etmiş, tanınan. E, evet. Türkiye ve Türkiye'nin depremselliği ve Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yabancı araştırmalarcılarla, özellikle Amerika'da mesela Rostein aklıma geliyor, evet. onunla çok güzel ortak çalışmalar yapan, yani güzel derken e, unutmayalım... Yani Marmara depremini 1999 depremlerini bir nevi tahmin eden çalışmalar. Yani evet. bu Kuzey Adolu fay hattı üzerinde tabii 1939 Erzincan depremiyle başlayan batıya doğru bir göç silsilesi vardır. Ee, bu bilinen bir vaka ama bu yani bir doğuda olan depremlerin kendi oldukları yerin batısında gerilme yığılması sağlayarak oluşturarak depremi hazırlaması, bir sonraki depremi bir nevi tetiklemesi olayını bilimsel bir biçimde açıklamışlardır ve sıranın da işte 99 depreminde olduğunu söylemişlerdir evet. zaten. Yani, Keza düzce, düzce depremi tabii, öncesi düzce, 12 e, Kasım e, yani, düzce depremi öncesinde de yani, e, dep çok açık uyarılarda bunlar durdu. öyle e, yani falcılık falan filan değil, değil. değil yani evet. bunlar matematik modellere dayalı yani onların Ross Taylor evet uydu evet, yani belli bir matematik modelleri vardı ona dayanarak bunu şey yaptılar e, bu böyle bir çalışma ondan önce de yapılmamıştı ondan sonra bir takım belki çalışmalar yapıldı ama yani e, onun için söyledim yani Aykut sağ olsaydı kim bilir daha bugüne kadar neler yapardı. Yani. Getirdik, Ama evet. ona rağmen e, Aykut'un yaptıkları yine de çok ses getirmiştir. Çok insanı etkilemiştir. Çok bilim adamını arkasından gelen gençleri teşvik etmiştir ve e, çok iyi de bir hocaydı. Yani bir insan yetiştiricisiydi. E, Allah rahmet etsin e, bu memlekede çok büyük, çok kısa ömründe çok büyük hizmetler yaptı. Evet, bu programı da Aykut Hoca ve Tınas Titiz Bey'e borçluyuz. Çünkü hmm. biz e, 17 Ağustos'tan itibaren Açık Radyo'da bir deprem iletişim merkezi evet. oluşturduk ve 60 gün boyunca bunu devam ettirdik. Aykut Hoca da e, alan araştırmalarından, saha araştırmalarından fırsat buldukça koşturur gelirdi ve e, yayınlarımıza 24 saat boyunca devam eden yayınlarımıza katkıda bulunurdu. E, ve e, 60. günden itibaren yavaş yavaş eski e, yayın planımıza döndük, yayın akışımıza döndük ama e, hem e, Aykut Hoca hem e, Tınas Titiz Bey e, bize bu görevi yüklediler ve bugün 726. haftasını ...gerçekleştiriyoruz. <gülüyor> evet, böylelikle... E, ...Aykut Hocamızı da... E, ...saygıyla anıyoruz. E, hakikaten minnet borçluyuz... ...kendisine. Tabii, tabii. Evet evet hocam... E, ...bugün konuğumuz... E, ...Hasan Hocamız... Evet. E, ...herhalde Türkiye Deprem Vakfı'nın... ...faaliyetleriyle... Evet, ...başlayacağız. O, onu bekliyoruz ee, Hasan Bey... E, Uzun bir süredir Vakfın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapıyor ama başından beri vakfa katkısı büyük önemli olmuştur. Vakfın kurucusu hepimizin de hocası Rıfat Yarar hocaydı. Vakfın herhalde kuruluş aşamalarını Hasan benden daha iyi tanımlar. Belki öyle başlamak lazım. Olabilir. Bir hatırlatmak bakımından Olabilir. yani... Aslında Türkiye Deprem Vakfı'nın kuruluşu eskilere gidiyor. Yani 64'lere filan gidiyor. O zamanlar bir milli komite kurulması düşüncesi doğmuş. Çünkü dünya deprem mühendisliği birliği kurulmuş onun bir tüzüğü çıkmış o tüzüğe uygun olarak da acaba biz ülkemizde ne yaparız biz milli bir komite kuralım diye çalışmalar başlamış bunu başlatan gerçekten Rıfat Yarar maden fakültesinde olan o zamanki öğretim üyelerimiz jeofizik jeoloji alanında İhsan Ketin Hoca var şey var adını şu an unuttum eee onlarla beraber bu Silva düşünceler, hanım Silva Büyük Aşıkoğlu Silva Büyük var. Aşık Silva evet. büyük aşık var. Evet. Böyle bir milli komite kuralım düşüncesi gelişmiş. Ee, aslında gayri resmi olarak kurulmuş ve bu aşağı yukarı 74 yılında ki 1751 sayılı YÖK yasasında milli komiteler kurulabilir diye bir madde varmış. O maddeye dayanarak da bir Türkiye Deprem Mühendisi Türk Türk Türkiye. Türk, deprem, mühendisliği deprem Mühendisliği Türk Milli Komitesi. Deprem Türk Milli Komitesi kurulmuş. Evet. Ee, ve tescil de edilmiş o ara. Ee, Epi üyesi var. İlk faaliyetlerinden biri de e, Avrupa Deprem Mühendisliği konferansını e, ülkemize getirmek. 1975 yılında Avrupa evet. Deprem Mühendisliği konferansı yapılıyor. Ondan sonra e, devam ediyor çalışmalar. Başarılı bir konferans. 1980'de de e, Dünya Deprem Mühendisliği konferansını düzenliyor. O düzenleyenler içinde Rıfat Hoca başı çekiyor. Buray Hoca orada. işte Atilla Ansal var. Kutay Özaydın Hoca var. Siz varsınız. Çekirdek ekip e, biz, Rıfat Hoca'ya destek veriyor. Gençler. Ona lazım gençler. Gençler. <gülüyor> Tabii ilginç bir konferanstır. Çünkü tam ortasında... 12 Eylül'de <gülüyor> darbesi olmuş. <gülüyor> Depremi <diyecektim>. Evet <gülüyor> Pazartesi'den Cuma'ya konferansta Perşembe günü itilal oluyor yani. Fakat bir gün aradan sonra Cuma, Cuma günü. günü konferans gene devam, devam etmiştir. Bir evet. Çok başarılı bir konferanstır. Bu çalışmalar Deprem Mühendisliği Komitesi, Türk Milli Komitesi olarak devam etmiştir. Ancak bir yerde acaba biz yetersiz kalıyor diyebiliriz. Yoluyuz. Acaba başka bir e, mali açıdan daha iyi destek bulabilir miyiz diye vakıf kurma düşüncesi gelişmiş. Ve 92 Erzincan depreminden sonraki, Erzincan depremi son 50 yıl içinde ilk olan büyük bir deprem, kent içinde olan deprem. Hep biz böyle depremi güneydoğunun doğunun <gülüyor> afetleri canım orada zaten binalar işte kerpiştir ağır çatıları vardır filan diye kendimize hep özür üretmişiz. Yani zaten kır, kırsal deprem, kırsal deprem yani önemli. O gündemde hep kırsal depremler vardı ondan önce. İşte Varto evet. depremi en son vesaire. Tabi Hasan dediği gibi Erzincan depremi ilk yani ilk demeyelim de. İlk bizim önemli. de bizim neslin de gördü ilk e, büyük Kent depremi. Evet. Yani kentte, kent çapında büyük hasara, çok büyük yıkıma. Can kaybına. Can kaybına. Can kaybına. Evet. kaybı ve yıkıma neden olmuştur. Bunun üzerine 93 yılında vakıf 8 kurucuyu ben varım. Hayatta olan Semih Tezcan Hoca var, Güven Önal Hoca var, diğerleri merhum. Rıfat Bey'in başkanlığında kurulmuştur. Vakıf kurulduktan sonra e, önemli faaliyet alanları daha ziyade eğitime destek vermek, yayınları artırmak, toplantılar düzenlemek olmuştur. E, ondan sonra e, halka yönelik projeler e, geliştirilmiştir. Mesela e, ilk defa İstanbul'daki depremle ilgili olarak e, hastanelerin envanteri çıkarılmış. çıkarılmış. 94 yılında benim Alper İlki Hoca'nın birkaç genç arkadaşım Pınar Özdemir'in katıldı. neyimiz var hastanelerde neyimiz yok hastane binaları kaç yıllık yığma mı beton armeme değişime uğramış mı uygun kullanılmış mı onunla ilgili bir rapor hazırladık o rapor mesela e, bayağı etki e, yapmıştır e, bu konularda hazırlanan ilk çalışmalardır İlk çalışmadır hocam. aşağı yukarı Hastanelerin... E, güçlenen, İstanbul'daki hastaneler. İstanbul'daki kamu hastaneleri. Kamu hastaneleri. Yani evet. sosyal sigortalar dahildi, Devlet hastaneleri. Evet. Onlardan izin almıştık. E, ve bunu o zamanki valimizle sunduk. E, o da merhum oldu yakınlarda şey. Evet, evet. Adını unuttum şimdi. Evet. E, o çok... E, bilinçli bir Validi Hemen olaya vakıf oldu. Dedi ki ben bunu hükümete götüreceğim. Evet. Çünkü bu işin maliyeti var. Bir incelenip ondan sonra güçlendirilmesi gerekirse yıkılması lazım. O proje daha sonra güncellik Erzincan depreminden kalan bir miktar Dünya Bankası kredisiyle Nuray Hoca çok iyi bilir, orada evet. çalışmıştı, evet. bilfi. Evet. Bir yerden başlayalım dendi, ilk başta Dünya Bankası projesine dönüştürüldü. Evet. Evet. evet. <gülüyor> Dünya Bankası projesine dönüştürüldü. Ada pazarından başlanacaktı filan. İlk önce birkaç hastane Ada pazarında seçildi. Güçlendirmenin zorluklarını gördük o ara. Ameliyathaneleri <gülüyor> kapatamıyorsunuz filan. Nasıl evet. yapsak filan evet. gibi düşünceler. Evet. Daha sonra o çok ileride aşağı yukarı 2005'te mi 2007'de mi? Yok yok yok. 1996'da ihale edildi. Ben eee Adapazar mı? Onu... Hayır yani. Adapazar'dı. Ben bu şey Diğer, Dünya Bankası Dünya projesi. Bankası projesi. Dünya Bankası projesi 1999 depreminden bir ay önce bitmişti. Yani o kadar tesadüfen. Evet. 96 veya 97 ila 99 arasında. Ben bahsetmişimdir belki programlarda. İstanbul ve İzmir'de işte Hasanların İyice. başlattığı şeyin kamu hastanelerine yönelik. Kamu üniversite bile değil sadece kamu. Ee, evet. üniversite, hastaneleri kamu. Yok, de üniversite hastaneleri yok. Üniversite hastaneleri yok. İstanbul ve Ankara'da 56 ...hastane kompleksi... ...Ankara değil, uzun. İstanbul'da, İzmir'de. İzmir'de. İzmir'de, özür dilerim. 56 has hastane kompleksindeki toplam 450 hatta 600 küsur binayı kapsayan çok büyük bir projeydi. Bunu e, Dünya Bankası prosedürü gereğince bir e, İngiliz şirketine ihale ettiler. E, i̇yi bir şirketti ve e, bir şekilde bizi de e, işte approval authority deniyor yani onay makamı olarak kullandılar resmen e, ben o projeye çok katkıda bulundum yani çok evet, üç, üç, sene, üç sene üç evet. sene boyunca Hayri Kozakçı oldu Hayri Kozakçı evet. işte evet, evet. şimdi evet. baktım Hayri Bey evet. o da o da rahmetli analımın evet. şeydeki toplantıda da o vardı Barda. Tarabya'daki evet. rahmetli tamam. Aykut'la yaptığımız ve Hakikaten o zaman da konuya çok, çok ilgi vakıf. gösteren evet. ve vakıf, çok akıllı bir adam evet. rahmetli. Yani evet. kafası çalışan bir adamdı. Ben öyle bir izlenim almıştım. Daha başka temaslarımıza tabii, da. Tabii tabii hep öyle devam etti. Evet bu o proje o... İlginç değil. Evet, yani ama o dediğin ilk, şey ilk, ilk, projedir, ilk çabadır yani. İlk evet, çabadır. Evet, evet. Ondan sonra biz bunu 98'de okullar için de envanter projesi yaptık ama... İsim vermeyeceğim o zamanki vali sayın valimiz ayağını sürükledi pek istemedi filan. Ama 99 depremi ertesi günü biz zaten okullarla ilgili depreme dayanıklık çalışmasıyla ilgili ön envanter çalışmalarına başlamıştık dedi. Evet. Yani o da bir aşamadır. Tabii ki biz bu konuları incelerken son yıllarda deprem ve farkındalık hele bu sene bunu işlemeye karar verdik. Ülkemizde deprem çok konuşuluyor. Her yerde konuşuluyor ama farkındalığı yok maalesef. Onun için bunu bu sene deprem ve farkındalığı yaratmak için çalışmalarımız devam ediyor. Aşağı yukarı 3 yıl önce acaba dedik okullarımız depreme hazır mı? Şimdi tabii okullarımız Dünya Bankası kredisi başka kredilerle güçlendiriliyor. O çalışma devam ediyor. Fakat binaların Sağlam olması yetmiyor. Binaların içinde bazı önlemler almamız lazım biliyorsunuz. Yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması lazım. Ne dolaplar üstüne devrilmeli öğrencilerin, ne öğrenciler tek camlı bir sınıftaysa o camın yanında sırada oturmalı. Çünkü o camlar depremde hemen kırılıyor. Çift camların kırılma olasılığı çok az. Hiç ummadığınız dolaplar devriliyor, içinde kimyasal maddeler oluyor. Kapılar sıkışıyor. Kapılar sıkışıyor. Kapılar içeri doğru açılır bir sürü okulda. Evet, Halbuki nabesim. dışa açılması evet. lazım kaçmak için. Basit önlemlerle tehlikeyi önleyebiliyoruz. Esasında 99 depreminde yaralanmaların neredeyse %75'i bu yapısal olmayan hasarlardan en büyük yaralanmalar da evdeki dolapların devrilmesi, içinde kırılacak eşyaların yerlere saçılıp onların üzerinde insanlar kaçarken basması, ayaklarını kesmesi en tehlikeli şey de yaralanma sayısının fazla olması. Çünkü sıhhi müdahale imkanı çok az. Onu mutlaka azaltmamız lazım. Yaralanmaları. Ölümü zaten azaltmamız lazım ama yaralanma da ne kadar en aza indirebilirsek o kadar iyi. Dolayısıyla bunu okullarda başlatalım dedik. Milli Eğitim Müdürlüğü ile sağ olsun iyi bir işbirliğimiz var. Üç yıldır yapıyoruz. Okullara bu belgeleri internet üzerinden doldurmalarını istiyoruz. Sonra puanlıyoruz onları. Ee, bakıyoruz ne kadar doğru. İlk başta seçtiğimiz 10-20 okula gidiyoruz. İnceliyoruz acaba verilen bilgiler doğru mu? Doğru mu? Doğru olanlar içinden de en iyi üç taneye ödül veriyoruz. Onu deprem zirvesi 11'de yaptık. 12'de yaptık. 13'te yaptık. Onu mayıs ayında o ödülleri dağıtıyoruz. Aynı benzer çalışmayı 2014'te de yapacaksınız. Devam evet, ediyoruz. Devam zaman. ediyor. Bunu bu sene mayıs ayında yapmamaya karar verdik. Onu kasıma erteledik. 12 Kasım haftasında düzenlemeyi düşünüyoruz Deprem Zirvesi 2014'te. Orada hem depremle ilgili güncel konuları tartışıyoruz. Bu sene mesela düşündüğümüz konular yüksek yapıların deprem ...güvenliğinle ilgili... ...bununla ilgili yönetmelik çalışmaları olacak... ...bir de... E, ...yönetmelik güncelleme çalışmaları yürüyor... E, ...afet işleri... E, ...de yaptığımız çalışmalar... ...onunla ilgili... ...kamuya bilgi verilmesini amaçlayan... ...bir oturum yapacağız... ...öğleden sonra da... ...bir açık panelde... ...kentsel dönüşüm... ...sigorta e, hususları... E, ...zorunlu sigorta olabilir... ...diğer sigorta hususları güvenli yapı nasıl olmalı gibi hususları tartışacağız. Öğleden sonra da ödül törenimiz devam edecek. Aynı işlemi hastaneler için de yapıyoruz. Hastanelerimizin de İstanbul'daki kamu hastanelerinde yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki kamu hastanelerinin çoğu bu yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması hususunda fazla bir çaba göstermemiş. Evet. Çok az. Ama iyi olan hastaneler var. Onlar da oradaki başhekimlerin yahut ilgili kişilerin bilinçli olması, depremin farkında olmasından kaynaklanıyor. Özel gayret yani. Özel gayretle. Evet. Şimdi bu deprem ve farkındalık dediğimiz zaman mesela yapı marketlerine hepimiz giriyoruz. 10 metre yüksekliğinde tavanlar, orada klozetler bir sürü şeyler duruyor. Siz altında dolaşıyorsunuz. Dolaşıyoruz. Evet. O ıı, ızgara sistemler Deprem dayanıklığı var. Ama titreşim dayanıklığı yok. Onlar titreyecek. Titrince de dökülecek. Yani oradan bir klozet. Siz dolaşabilirsiniz. Yanınızda küçük bir çocuk olabilir. Biri olabilir. 7-8 metreden düştüğü zaman yaralanma çok olacak. Aynalar, camlar. Her şey, her şey, her şey var. Evet. Biz bunu bütün yapı marketlerine 3 sene önce yazdık. Genel müdürlerinde. Bir tanesinden cevap gelmedi. Dedik ki bununla ilgili bir eğitim verelim. Şey yapalım. Farkındalık olsun. Mesela çok lüks bir mağaza. İçinde özel saksılar satıyor. Bir saksının bedeli 300 400. Bir saksıyı koymuş. Geniş kısmı altta, dar kısmı üstte. Üste. Dar kısmın üstüne de dar kısmı altta, geniş kısmı üstte. <gülüyor> evet, tamam. Yani titredi <gülüyor> Evet. Devrilecek. Çalışana Big diyorsunuz ki bir poplift bile çarpsa yani yeter yeter tabii diyorsunuz ki ya bu tehlikeli değil mi? yok ya bir şey olmaz diyor işte evet. farkındalık orada. Evet. yani o bilinç olacak siz orada o an deprem olabilir o saksı da sizi öldürebilir ha, öldüren saksı 250 liralık bir saksıdır o kırılır evet. belki onu yerine koyarsınız ama İnsanı yerine insanın koymak. yaralanması ayrı evet. dolayısıyla biz bunu e, işlemeye karar verdik. Bu yapısal olmayan tehlikeleri evimizde, hastanede, okulda. Bunlar çünkü deprem sonrası yapısal olmayan hasarlar nedeniyle kullanılmayan bütün hastaneleri gördük. Her yerde öyleydi. Doktorlar içeride çalışmıyor. Sahra hastanesi kurup bahçede çalışıyor. Bahçede çalışıyor tabii. Halbuki hijyen koşulları, diğer elektrik, her türlü sıkıntıyı çekiyorlar. Dolayısıyla bunların mutlaka önlenmesi gerekiyor. Ameliyathanelerin Gerek çalışması gerekiyor. gerekiyor. Şimdi evet. bu yapısal olmayan hasar meselesi bir de şu açıdan bakmak lazım. Şimdi bizim esas derdimiz yapılarımız çok sağlam olmadığı için biz önce önceliğimizi yapılara veriyoruz. Çünkü maalesef işte 99 depreminde 20 bin insanımız sağlam olmayan yapılar yüzünden öldü, kaybettik. Oysa yani gelişmiş ülkelerde, örneğin Amerika'da, Kaliforniya'da yapısal hasar çok fazla olmuyor. Ama yapısal olmayan hasar o kadar fazla olabiliyor ki. E şimdi bu, bu da çok önemli çünkü ülkeler zenginleştikçe e, kaybedecekleri yapısal olmayan malzemeler, yapılar fazla. artıyor. Düşünün yani. 40 sene evimizdeki eşyalarla şimdiki eşyaları düşünelim yani. Ne televizyon 50 sene evvel diyelim ya. Ne televizyonumuz vardı ne kıymetli dolaplarımız vardı. Ne bir şey daha mütevaziydik, Tabii. daha fakirdik. 50 yıl içinde zenginleştik. Şimdi bunlar yapısal değil. değil yani arabamız duruyor kapının önünde. Ama yani bina yıkıldığında arabanız da hasar görecek ya. Yani. O da bir yapısal olmayan bir Tabii. hasar. Önemli evet. bir hasar. Bunlar mesela batıda şimdi Japonya'da ve Kaliforniya'da Amerika'da yapısal olmayan hasarlar yapısal hasardan daha çok önemseniyor. Çünkü kayıp maddi kayıp çok büyük. Evet. Artı bir de şunu dikkat edin. Yani e, Türkiye'de e, hep gene, yine öncelik verdiğimiz bir konu. Konutlar. E, iş hayatı oluyor? İş hayatının durması... Yani bu tür yapısal olmayan hasarlar dolayısıyla düşünün bir ofis darmadağın olmuş. Dolaplar kırılmış, <gülüyor> bilmem geldilere düşmüş, şu olmuş. Ofisin toparlanması için belki bir hafta zaman lazım. Bir depremden sonra bir hafta zaman kaybı parası olarak ölçerseniz önemli bir şeydir. Yani bunlara da yani yapısal olmayan hasar Hasan Bey'in dediği çok Doğru bunlar işte hastanelerde, okullarda evde toplumun genel yani. evde de. Bu, bu konuda epey bir çaba gösterildi Deprem Vakfı. Devam ediyor bu çabalara sağ olsunlar. Ama yani hala bu konu çok iyi şey olmuş değil. O bakımdan farkındalık, farkındalık. çerçevesinde bu yani. konunun gündemde tutulması, taze tutulması çok önemli. Evet, ee, hocam e, müzik parçamıza sıra geldi. Evet. Bugün e, Pitzi Green e, ölümü nedeniyle evet. ondan bir parça dinleyeceğiz. Çok ee, doğru, güzel evet. bir seçim olur. Evet. 94 yaşında e, müzisyen, çok yönlü aktivist evet. e, bir sanatçımızı kaybettik. Evet, onun anısına çalıyoruz. Aktivist evet. dediğiniz evet. çok doğru. If I had a hammer, I hammer in the morning. I hammer in the evening. All over this land, I hammer at danger. I hammer on the wall. I hammer a the deep, my brothers and my sisters, all. Oh, If I had a bell, if I had a bell, ring it in the morning, I'd ring it in the morning, ring it in the evening, ring it in the evening, all over, all over this land, ring out danger. I had a song, if I had a song. Sing it in the morning, sing it in the morning. Sing it in the evening, sing it in the evening. Oh, let's oh, oh, oh, oh, I'd sing out danger. Sing out danger. Bell and I got and I got a song. And I got a song. Evet, Pete alkışlarla yolcu ediyoruz, evet. uğurluyoruz. Evet hocam o yıllarda 67 değil mi? 67-68'de ben University of California, Berkeley'deydik. Ee, tam Berkeley'de e, o zamanki reaksiyoner hareketin merkeziydi. Evet. Ve inanır mısınız her sabah yürüyerek giderdik. Mutlaka gece bir olay olmuştur. Göz yaşartıcı bombalar orada da kullanılırdı. <gülüyor> Biz sabah bile o sis çöktüğü için sahil San Francisco'ya yakın gözlerimiz ıslanarak giderdik. Tabii o zamanın en ilginç pop şarkıcılarından biridir Pete Seeger. John Baez'le özellikle beraber çıkarlar. Herkesi coştururlardı tam tabiriyle. Hatta geçen gün baktım Nazım Hikmet'ten evet. televizyon veriyor. Nazım Hikmet'ten şiir e, geç yaşında söylemiş e, hala o yaşta da e, inandığı yolda devam, devam eden biri, evet. biri Son, biriydi. Evet. evet toprağı bol olsun. Evet efendim. Evet. Evet hocam e, Türkiye Deprem Vakfı e, farkındalık konusunda evet, evet. E, yürüttüğü çalışmaları e, Hasan hocamızdan. ...dinledik... Ee, ...bunun dışındaki... ...faaliyetler konusunda da... ...şimdi tabi... ...onun dışında dediğim gibi bu deprem zirvelerini... ...her sene yapıyoruz... Ee, ...ayrıca e, sosyal e, faaliyetlerimiz... ...devam ediyor... Ee, ...bir sosyal faaliyet komitesi kuruldu yeni... ...daha ziyade bayanlardan oluşan... ...çünkü bayanlarla galiba... ...evlere daha kolay ulaşıyoruz... E, <gülüyor> <gülüyor> ...şimdi... Vakfımızın diğer bir faaliyeti Deprem Mühendisliği Komitesi ile beraber ikinci e, Avrupa Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansını e, düzenleyeceğiz e, şeyde e, Ağustosun 24-28. Bu yıl. bu yıl. Evet. E, Dolayısıyla onunla ilgili çalışmalarımız sürüyor şu ana kadar ee, 1200'ün üzerinde 1300'e yakın 1300 e abstrak geldi. Ee, şimdi onlar... ciddi, ciddi rakam. Evet, evet, evet. Onu işte geçen hafta bütün çabamız pepe yorulduk geçen hafta hakemlere dağıtıyoruz abstrakları kabul veya reddedilecek onu karar vermek için. Ee, şimdi e, hakemlerimizi seçtik. Şimdi bu hafta dağıtacağız. Ondan sonra daha sonra esas bildiriler gelecek. Onları da kontrol edeceğiz. Yani burada bir kalitesi yüksek bir şey olsun istiyoruz. Çünkü bunlar artık kitap olarak basılmıyor ama şeyde basılıyor yani elektronik ortamda evet. basılıp da Rahatlıkla ulaşılabiliyor. Tabii ha? önemli bir referans bir kaynağı Tabii. oluyor. ...biz de gereken titizliği gösteriyoruz... ...ama bayağı takdir ederseniz... ...1300'e yakın... çok ee, ...abstraktlı... ...sonuçta görüşürüz. bir rakam evet. var mı yoksa tamamen... ...o daha var ee, da yarın, mı? Yarın son günü abstraktları evet, sunmanın... Değil değil ...yani mi? şimdiye evet. kadar olanlar... ...ben kadar. geçen gün baktım da 1280 falandı yani... Evet. ...her gün geliyor Allah bilir... Şey de, olacak, tabii, ...bir de özel oturumlarımız var orada... O tabii, ...özel oturumlarla dışında... ilgili de... ...gelecek hep bir 20... ...kadar özel oturumumuz olacak... ...onlarla ilgili çalışmalar gelecek... Çek, onlarla ilgili. Tabii, şey, evet. Özel konularda daha teşvik ediyoruz araştırmacıları. Araştırmacılar kendileri öneriyorlar. Özel <gülüyor> saşınlar özel oturumlar yapılması için. Ya dünya, dünya dünyada tanınan kişiler tabii zaten bunlar. Onlar da tam kesinleşmedi. Ama onların bir sayısı da herhalde 15-20'yi bulacak. Onlar tabii özel bir ilgi çekiyor konferanslarda. Son zamanlarda yapılan konferanslarda bu, bu tür özel oturumlar şey yapıyor e, vakıf bu konuda epey tabii Hasan Bey de çok katkıda bulunuyor e, vak vakıf bize sahibi vakıf yani şeyin e, e, resmi sahibi diye yani. onun üzerinden bütün işlemler yürütülüyor e, dün de Hasan Bey Ankara'daydı tanıtma evet. fonu tanıtma fonundan bir takım destek, destek olmak, güçlü almak güçlü için almak, çabalar gösterdiler Evet. Bu demin söylediğim deprem mühendisliği Türk Milli Komitesi vakıfla, son dört yıldır vakıfla beraber vakıf çatısı altında çalışıyor. Zaten başlangıçta da... Zaten beraber beraberdik beraber işte. Aynı, aynı yapı, yapının içine aynı soktuk onu Aynı yapının onda. içinde. Evet. Burada tabii bu konferans ikinci gibi oluyor. Belki ya bu çok yeni konferans falan denmesin. Aslında iki tane ayrı konferansı deprem mühendisliği ve Sismoloji toplantılarının alınan karar gereği sekiz yılda bir ortaklaşa toplanması alınmış. İki Cenevre'de yapıldı 2004'te. 2006'da. 2006'da. Evet. Bu İstanbul'da 15. Yapılacak. Avrupa Deprem Mühendisliği konferansı aslında bu. Biz ayrı yapıyorduk bu konferansları. Fakat bir karar aldılar işte Avrupa Deprem Mühensi Birliği ile Avrupa Sismoloji Komitesi bir evet. kuruluş var. Dediler ki sekiz yılda bir ortak yapalım. Bu ilk ortak toplantı 2006'da Cenevre'de oldu. İkincisi de İkincisi Türkiye'de. İkincisi 2014'de, 2014'de, 8 yıl sonra evet. burada olacak. Evet. Doğaisir'e bu böyle bir ortak bir toplantı olduğu için daha da kalabalık olacak. Daha da kuvvetli yani, tabii. Evet, evet, evet. Hem sismologlar hem deprem mühendislerini bir yani araya gitmek. O sayı çok, evet. çok artacak yani. Evet. 2000'i bulacağız Bul diye tahmin ediyoruz evet. yaklaşık. Evet, evet. Hmm. Kaç gün sürecek? Bir hafta. Ee, bir hafta. Bir hafta. Bir hafta boyunca. Evet. Pazartes'ten Cumhuriyet'ten. Nerede yapılacağı belli mi hocam? Evet. Reşit e, şey. Cemal Reşit Reyk'in. Lütfü Kırdar. Lütfü Kırdar. O zaman şey paralel oturumlar falan da yapılacak tabii, herhalde. Tabii tabii evet. tabii. Çok, çok çok sayıda evet. paralel oturumlar. Çok sayıda paralel oturumlar. Zaten öyle bir yerin dışında o kadar paralel oturumu yapacağımız bir hacim de yok. Yani orada yapmak herhalde zorunluydu bizim için. Evet. Onun için o iyi oldu tabii yani. Şimdi Halic Kültür Merkezi falan var ama yani çok çok sayıda o çapta değil. Halic Kültür Merkezinde banket yapacağız. Evet. Onun şey bahçesinde. Bahçesinde. Evet, evet. Ağustos ayında. Ağustos ayında. Evet. Evet. Hocam bir de burs veriyorsunuz ve. Evet, e... evet biz kurulduğundan beri deprem mühendisliği ve mühendislik sismolojisi konusunda yüksek lisansı. Doktora yapanlara herhangi bir desteği yoksa, çalışmıyorsa onlara burs veriyoruz. Her yıl on ay üzerinden burs veriyoruz. Bunu, Onun da bazı kriterleri var. Tabii evet. e, bir defa başvuruları değerlendiriyoruz. Başarılı olması lazım öğrencinin. Eğer bir başarısızlığı olursa yahut herhangi bir yerde çalışmaya başlarsa bursunu kesiyoruz. Yani bunlar öğrencileri teşvik amaçlı olan hususlar hem yüksek lisans dediniz hem de doktora evet genelde öğrencileri genelde için. yüksek lisans oluyor çünkü doktoraya başlayanlar kurumlardan bir destek almış oluyorlar ya araştırma, araştırma görevlisi, görevlisi ya da özel dışarıda çalışırken yapıyor ki o biraz daha yavaş yürüyor dışarıdan çalışırken doktora yapmak benim hep öğrencimi öğrencim oldu öyle biraz hocaya da yük düşüyor daha fazla daha fazla peşinde koşmanız gerekiyor ama iyi bir şekilde devam ediyor. Evet. Dinleyicilerimiz bu konudaki <gülüyor> bilgilere sizin internet adresinizden ulaşabilirler. Tabii. <gülüyor> Türkiye Deprem Vakfı org.tr adresinden vakfi.org.tr Evet. Bu evet. adresten rahatlıkla ulaşabilirler. Evet. Evet. Ee... <gülüyor> bir diğer ee, şeyi de duyurmakta fayda var. Evet. Deprem Vakfı ile Türkiye Deprem Vakfı ile e, çalışmak isteyenler Hı. orada katkıda bulunmak Tabii. isteyenler de ee, hemen deprem vakfına başvurabilirler. Biz, Bu konudaki bilgileri yani, de e, internet adresinden alabilirler. alabilirler. Mesela ben e, birkaç şeyi hemen söyleyeyim. Eğitmen adaylar için mobil deprem simülasyon eğitim aracı ile ilk öğretim okullarında gerçekleştirdiğiniz deprem ve farkındalık projesi eğitmenliğine takım arkadaşları... Abiuyusunuz. Evet. Yani okullara Onlar, gidecek, orada e, eğitim bizim, verecek. Tabi öncesinde bir eğitim tabii biz alacaklar. Biz onlara eğitiyoruz. Onlarda orada öğrencileri eğitmek üzere. Çünkü bu yoğun bir program. Özellikle bizim o mobil deprem simülasyon aracı dediğimiz bir tır üstünde iki yönlü bir sarsma tablası var. Yani öyle bir iki yönlü sarsma tablası yok mobil olarak da ulaşan. Eğitimi orada kurumlarda, ilkokullarda veriyoruz. iklim koşulları şey bayağı zor oluyor. Bir kişinin Doğru. bütün gün eğitim Doğru. vermesi bile zor oluyor. Onun için her türlü o bakımdan desteğe ihtiyacımız var. Seviniriz. Evet, web, sayfanızın... web sayfamızın. Da ulaşabilirler bu bilgilere. Evet. Bir de web sayfası için webmaster arıyorsunuz. Yani Arıyoruz. sayfayı güncellemek. E, yeni bilgileri ekleyebilmek için, için. için. Onları aşağı yukarı bir iki kişiyle e, başlatmak üzere şeyimiz var. İnşallah e, onlarla beraber e, devam edeceğiz. Evet. Proje ve yönetici asistanı arıyorsunuz. Tabii. Buradan doğru. ilan ediyoruz artık Ama hocam. <gülüyor> Biz <gülüyor> gelen <gülüyor> başvuruları <gülüyor> değerlendiriyoruz seviniyoruz yani çok değerli kişiler başvuruyorlar. Evet. Hakikaten bizim açımızdan sevindirici bazı bakımlardan üzücü çünkü iyi bir öğretmen işi yok gelip eğitim verecek. Biz çok seviniyoruz öğretmen birinin öyle bir ya. eğitimi vermesine. Evet. Ama gönül ister ki tabii o tam zamanlı kendi mesleğinde kurumun içinde çalışsın. Evet. Onlar üzücü yanları. Bu tabii biz bir de şey üzerinde çalışıyoruz. Belki o vakfın direkt konusu değil ama... ...Doğal Afet Sigorta Kurumu'na ha, yakın evet. ilişkimiz var. DASK'la. Evet. Bizim şöyle bir projemiz var. Aslında biz bir deprem parkı diye bir tematik park yapalım diye çok uğraşıyorduk. Sonra... Doğal afet sigorta kurumunla görüştüğümüzde dediler ki deprem tek başına şey olmuyor. Yanına bütün doğal olayları ya. alan bir tematik park yapsak. Yani bütün doğal afetleri. Doğal olaylarını gösterecek, doğal olaylarından sonuçlanan doğal afetleri gösteren depremde bir parçası olacak. Orman yangını, sel baskını, kar, çığı düşmesi her şey olacak. Biz öyle bir... Kavram projesi yaptık. O kavram projesini Dask destekledi. Çok güzel bir binamız var, yaklaşık ha, 10 bin. Çok enteresan. 10 dedi. bin metrekare e, alanlı. Dask'la da ortak kullanacağımız, onların da ihtiyacı olan alanlar var. Bunun için e, şimdi yer arıyoruz aslında. Fakat şu an harekete geçmedik. Belediye seçimleri dolayısıyla hayat biraz durmuş gibi e, her Doğru. yerde. Belediye seçimleri Sadece sonrası, belediye seçimleri değil tabii. Yani, yani Türkiye'nin gündemi. Türkiye gündemi. Ama belediye seçimleri sonrası o projemizi gerçekleştirmek için. Önce yer e, arayacağız. Tabii ki bu merkezi hükümetle de beraber olacak. E, belediyelerle beraber. Gelen Sonra sponsorlar beraber. yardımıyla. Bu... E, Deprem parkı dediğimiz şeyi biz afet abi, parkı oluyor. Şey yani. doğa park. Doğa, doğa park. park. Türkiye Hı. Deprem Vakfı Doğa Park projesi. Evet, çok güzel bir proje. Çok güzel çok bir proje. Çok güzel. Böyle düz ayak bir şey 10.000 ah. metrekare. Hayır içinde bir sürü ufak şeyler olacak. Ee, par, bölümler. Bölümler olacak. o bölümler içinde e, robotik de simülasyonla her şey bir bilim parkı bilim gibi. Bilim parkı, bilim yer parkı, yer parkı bilim, park, bilim tabii parkının tabii, doğa olaylarına evet, ağırlık evet. veren kısmı. Yani bütün amacımız şimdi onu gerçekleştirmek için. Ön temaslarımız oldu. Bize gelen mesajlar biraz sakin bekleyin. Şu biraz evet. etraf durulsun evet. seçim sonrası. Çok daha rahat bunları görüşebiliriz diye. Tabii iş şeyden açılmışken doğal afet sigorta kurumundan zorunlu evet. deprem sigortası evet. konusu. O tabii başarılı bir şekilde ilerliyor. Daha da iyi olması lazım ama bazı işte şeyler, sıkıntılar var. Biz onları da Kasım'da yapacağımız e, toplantıda deprem zirvesinde tartışalım istiyoruz. Şimdi çok katlı binalar yapılıyor. Deprem sigortası yapıyorsunuz. Onların e, ortak alanları çok büyük oluyor. Evet. Bütün otoparkı vırıza vırıyor. Evet. E şimdi hasarı siz 100 metrekare için yapıyorsunuz. Başka yerde de hasar olacak. Ona da katkınız olması lazım. Ortak alanlar da çünkü binanın tümünü... Dolayısıyla orada hala muğlak kısımlar var. Onlar üzerinde istiyoruz ki çalışılsın, tartışılsın. Çok evet. önemli. Şimdi bunlar eskiden olmayan problem. Yeni, yani yeni çıkıyor eskiden bundan. böyle çok sayıda yüksek binamız falan yoktu yani. Tabii İş merkezlerimiz yoktu. Alışveriş gibi. merkezlerimiz yoktu. Yani düşünün. Bunlar son 10-15 yılın olayları. O bakımdan ihtiyaçlar ortaya çıktıkça yeni problemler çıkıyor. Yeni İhtiyaç. çözümler gerekiyor. Yeni çözümler gerekiyor. Tabii bunlar ee, bildiğim kadarıyla vakfın DASK'la ayrıca hasar tespit e, sistemiyle Önümde ilgili eğ eğitim çalışmaları, çalışmaları var. Çalışmaları da var. evet. evet. Ee, evet. On, biz Nuray Bey var, ben varım. Bir, Alper İlki var, birkaç genç arkadaşları var. Pınar Özdemir. E, deprem sonrası hasar tespiti. Çok önemli. İki tip, Ve tabii. çok da tartışmalı bir çok konu tartışmalı. değil mi hocam? Evet. Evet. Bir de iki tip hasar tespiti var. Bir ...çok hızlı yaptığınız bir değerlendirme... ...o bina hasarlı mı, az hasarlı mı... ...girilebilir, girilebilir mi, mi, girilmez mi... ...yani ön, kapısı, ön hasar... Ön hasar. Evet. ...kapısına kırmızı, yeşil, sarı takacaksınız... ...bir grup evet. onu yapacak... ...ama ondan sonra... ...zorunlu deprem sigortası olanların... ...hasar miktarının belirlenmesi lazım... ...onunla ilgili bizim... ...daha önceden de, DASK'la çok önceden... ...yapmış olduğumuz çalışmalar vardı... ...hasar mertebesini... Bina için belirleyip ondan sonra paydaşlara ne kadar bir şey düşüyor onu oradan. Çünkü sigortadan hasar ödenecek. Hasar tazminatını <gülüyor> olabildiğince çabuk Ve güvenilir bir güvenilir. biçimde tespit etmek. Evet. Onunla ilgili bir eğitim <gülüyor> programı yapacağız. Doğal Afet Sigorta Kurumu'na birlikte yapacağız. Aynı zamanda Türkiye Sigorta Eğitim Vakfı var. Onlar Sigorta Enstitüsü var. Enstitüsü, enstitüsü var. vakfı var. Onlarla beraber. Çalışacağız. Dolayısıyla TSEV. Sev, evet. Bu eben, sev, da önemli bir kuruluş aslında. Çok Sigortacılık alanında Tabii. bir eğitim ve araştırma kurumu. Bu evet. kadar çok onlar eğitim yapmışlar ki bütün sigorta dalında çalışanlara personele her yere eğitim veren bir kuruluş. Onlarla işbirliğini bu. Hazırlamış olduğumuz formların eğitilmesi. Eksperleri o, eğiteceğiz. Eksperleri eğiteceğiz. Aynı zamanda eksper sayısı az olduğu için inşaat mühendisi olanları da eğitmemiz. Büyük bir depremde eksper sayısı yetmiyor. Sigorta yetmiyor. eksperi Tabii. sayısı çok az. Tabii. Dolayısıyla belli bir noktaya gelindi. İnşaat mühendislerinin böyle bir faaliyeti var şu an yürümekte. Belki onlarla birlikte ama... Bizim sigorta eksperlerinin yanına doğal afet sigorta kurumunun zorunlu deprem sigortasının tazminatını ödemekte karşılaşacağı sorunları aşmak için yedek inşaat mühendisi kökenli arkadaşların eğitilmesi lazım. Onlar yetkili kılınmalı eğitim aldıktan sonra ve kullanılabilmeli. Onunla ilgili belki Nuray... Evet, bunu daha, bunu daha, daha bir, önceki programlarımızda da şey yapıyoruz. Bu, bu basit evet. gibi görünüyor ama bu hasar tespiti olayı o kadar önemli bir e, konu ki e, yani son depremde 99 depreminde de büyük problem oldu. Ama biz hep tabii büyük bir maazallah işte İstanbul depremi olursa ne olur? Nasıl bu işin içinden çık çıkarız? E, bunun hesabını yapıyoruz yani. 100 binlerce binanın... Van depreminde keza e, aynı problem. Orada gayet tabii yani. yani küçük sorun. Tabii tabi. gayet tabii. Yani hepsinde ama bunlar ...çapları küçük olunca bir şekilde... ...hall oluyor. ...bir şekilde hall oluyor. Evet. Yani, evet. yani çapı büyük olan şeylerde olacak yani... ...şimdi biz buna hazır olmak zorundayız. Büyük kentlerde, İzmir'de, İstanbul'da, Bursa'da, yani her yer şey... ...bunu yani bütün platformlarda biz gündeme getirmişizdir. Hasan Bey de hatırlar işte... Hani Ulusal Deprem Konseyi'nden başlayarak işte hatta daha öncesinde e, Ulusal Deprem Şuurası'nda Efendim Ondan daha sonra önce de deprem İstanbul için Deprem Master Planı'nda Hepsinde. Evet. Hepsinde. Evet. Yani hepsinde bu, dile getirilmiş. Bu konu yani. böyle bir türlü şey olmadı. E, şimdi DASK buna e, yani bir yerde zaten sorumluluğu altında büyük ölçüde. Çok pozitif yaklaşıyor. Yani DASK e, üniversitelerimizde ve e, vakıfla e, bu konuda işbirliği yapıyor. Aslında yapısı eğitim. itibariyle de son derece evet. enteresan tabii, tabii, ve yani. çok verimli çalışan bir kuruluş. Yani çok tabii, örnek evet. bir kuruluş. Evet. Çok iyi gidiyor. Evet. Yani şimdi bu çok bu eğitim programıyla ilgili de ön hazırlıklar yapılıyor. işte bu enstitüyle birlikte sigorta enstitüsüyle birlikte yürütülecek. Onların da eğitimle ilgili deneyimleri var. İşte bir bir, bir kadronun yetiştirilmesi amaçlanıyor. Yani belli bir kadronun bunlar işte mevcut ıı, sigorta eksperlerinin bilinçlendirilmesi, daha ek bilgilerle don donatılması ama artı Hasan Bey'in dediği gibi e, inşaat mühendisi kökenli bir nevi gönüllü ilave personeli. Onları tabii eğitmek bir bakıma daha kolay. kolay tabi background'ları evet. yani eğitimini almışlar ama her ikisine yönelik ayrı ayrı eğitim programları hazırlanıyor. Yani evet. e, background'ları farklı olduğu için. Sanıyorum iyi bir çaba bu. Şimdi bir başlayacak yakında herhalde değil mi bu, bu yıl içinde başlayacak. Bu yıl içinde akında. başlayacak. Herhalde bir, bir nevi pilot gibi olacak yani ilk çalışmalar. Ama umarım çok daha genişleyerek, hacim bakımından da genişleyerek herhalde ülke, ülke çapında çok iyi bir altyapı kurulmasına... Esas olacak, evet. olacak. Deprem Vakfı e, her yıl 12 Kasım'da düzenliyor deprem zirvesine. Yok biz Mayıs ayının üçüncü haftası düzenliyorduk. Evet. Ama bu dediğim okullardan bilgi gelmesi, onların tekrar denetlenmesi yetişmediği için biz bunu... Bu sene öyle... Kasım'dan Kasım'a yapalım, yapalım dedik. Yapalım diye. Birinin bitmiş değerlendirilmesi öbürünün de başlama sinyali olsun diye. Kasım 12 Kasım'da düzce depreminin bir yıl dönümü olduğu için... Evet. Dedik bu 2014'de hasmı, 2014'ten sonra hep Kasım ayında. Kasım yapacağız. ayında Yani yapacak. belli bir zamanda evet. yapalım dedik. O Ama onların tarihi değişebilir. Günü değişebilir. Oynayabilir. Hafta evet. içinde hafta yapmaya içinde çalışıyoruz. Yap evet. ee, Tabi bu okulların eğitimi biten bir şey değil. Tabii. Her sene yapılması tabii, he. lazım. Yani çünkü tabii. ne kadar çok bu şey tekrar edilirse o kadar verimli olacak. Bir de okullarda yaptığımız bu deprem simülasyonu e, eğitim aracında yaptığımız şeyler e, çocuklar bunu eve götürüyor. Bizim evet. amacımız e, okullar hazır ondan sonra evimiz hazır apartmanımız hazır, mahallemiz hazır e, depreme diyebilmek evet. çocuklar da en iyi şeyi, taşıyıcılar e tabi onlar genç beyinler öğrendiklerini çok çabuk iletebiliyorlar. Evet Hasan hocam size çok çok teşekkür ederiz ee, ...süratle tamamladık... ...zamanımızı... Evet, evet. ...ben teşekkür ederim... ...Hasan çok Sağ teşekkür olun. ederiz... ...sağ olun... ...evet bakayım. efendim... ...Açık Radyo 94.9'da... ...bu hafta Altın Saatler Programı'nda... ...konuğumuz Profesör Doktor Hasan Buduroğlu idi... ...Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı... ...Nuray Aydınoğlu... ...hocamla birlikte... ...ağırladık... ...ve bizi bilgilendirdi... ...sizleri bilgilendirdi... ...kendisine çok teşekkür ediyoruz tekrar bu hafta burada bitiriyoruz Altın Saatler programını gelecek, gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalınız hoşçakalın Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler